Değerli Burç Efendi dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize merhabalar. Bugün çok değerli bir hocamızı programımızda ağırlıyoruz. Fevzi Yıldız. Hoş geldiniz Fevzi Hocam. Hoş bulduk Metin Hocam. Nasılsınız iyi misiniz? Allah razı olsun. Sizi sormala. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Allah iyilik Evet Fevzi Hocam sizi yakından tanımak istiyoruz ama isterseniz önce sesinizden o güzel sesinizden bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Sonrasında Peki. muhabbete devam ederiz. Ali İmran Suresi 130 ila 136. ayetleri okuyorsunuz değil mi hocam? Evet hocam. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تَقُولُ هَلَعَلَّكُم تُصْلِحُونَ <تقوا> dede lil ve azir Allah ve Rasul ile وَسَادِهُ إِلَى مَرْفِئٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّتٍ يُنْظِرُهَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ Y. ve in eza fa'lu nanta wanjanatun tajrimin tahtiha al ve ni'me ejru'l-amilîm. sadekallâhul Değerli Burç Efendi dinleyicileri, Kur'an Vadisi'nde Fevzi Yıldız hocamızı ağırlıyoruz. Kendileri Ali İmran Suresi 130-136. ayetleri okudular. Evet Fevzi hocam. Sizi biraz yakından tanımak istiyoruz. Fevzi Yıldız kimdir? Öncelikle Yüce Mevlamız okumuş olduğunuz Kur'an-ı Kerim'i kabul eylesin. Amin. Hepimize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk, Kur'an'ı anlayarak, yaşayarak bir ömür geçirmeye muvaffak eylesin. Amin. 1979 yılında Erzurum, Oltu ilçesi Ünlükaya köyünde dünyaya geldim. Evet köyümde ilkokulu bitirdikten sonra annem babam Allah razı olsun kendilerinden İstanbul'a Kur'an eğitimi almak üzere beni gönderdiler. İlkokuldan sonra değil mi? İlkokulu bitirdikten sonra. Evet. İlkokula Erzurum'da devam ettim. İlkokul bittikten sonra İstanbul Fatih ilçesi İsmaila Kur'an kursuna kaydoldum. Evet. İsmaila Kur'an kursundan ...1988 ve 90 yılları arasında Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma, talim, tecvid ve hafızlık evet. eğitimi aldım. İki yıl mı sürdü? İki yıl sürdü. Bunun ilk senesi talim, tecvid, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma. Evet. Hocalarımız o bir senenin sonunda hafızlık yapabilecek seviyeye geldiğimizi test etmek için... İmtihanı tavsiye tutuyorlar. Bizi bir denemeden geçirdiler. Evet. Bir sayfa, hocamızın belirlediği bir sayfayı ezberlememiz ve yarın ödev olarak kendimiz kendisine vermemizi istedi. Evet. Bize tevdi edilen bu ödevi o gün içerisinde bitirip hocamıza da okuyup testten geçtikten sonra evet bu hafızlık hocamız, yapabilir ya da yapamaz. kanaat getirdi ki evet. sizin de dediğiniz gibi hocamızın kanaatinden sonra evet. hafızlık yapabileceğimizi anladık, evet. hocamız anladı ve hocalarımızın hizmetleriyle gayretleriyle Allah'ın da sevgiyle şükürler olsun, hiçbir sıkıntı yaşamadan tamamen moral ve motivasyonum en yüksek seviyede bir şekilde hafızlık yapmayı Allah bize nasip etti. Allah'a şükürler olsun. Amin. Ee, hafızlık yapma süreci bir yıl mı hocam? Bir yılda tamamda. Benim hafızlığım bir yılın biraz daha. Ya yani ay 11 ayda falan bitti herhalde. Oo maşallah. ayda çok bitti O zaman çok iyi bir altyapı var değil mi? Altyapı çok sağlam. Yüzünden okuma tecvit talim kısmı es geçilecek bir şey değil o Asla. zaman. Aslan şimdi çok önemli. bir parantez arası olarak da belki yaşımız küçük tavsiye babında değiliz ama o konumda değiliz ama e, hafızlığı birebir yapma şartlarımız kendi arkadaş çevremiz hafızlığı yapmakta güçlük çeken arkadaşlarımızda gördük, çok evet. rahat bitiren arkadaşlarımızda gördük. Tabi Allah hamdü senalar olsun, hafızlığı çok kolay, çok isteyerek yapan pozisyonda olduk. Allah aşkına olsun. Böyle olunca da Kur'an kurslarımızda, Kur'an eğitimi veren, hafızlık yaptıran kıymetli hocalarımızın da zaten en çok dikkat ettiği nokta, evet. hafızlık yapabilecek seviyeye bir öğrenciyi getirmek. Hmm. Evet. Ya ağız yapısıyla, meharici huruf, talim tecvid bu kıvama geldiği zaman hafızlıktaki hafızası da biraz sağlamsa, sağlamsa evet. artık e, hafızlığı bitirmemesi Allah'ın izniyle mümkün değil yani. Yani bir başlamak önemli. Başlamak şey. çok önemli bir de yani hafızlığa başlanacak seviyeyi her kişiye göre değişebilir bu. Hmm. Yani herkes, bir kısım şeyler yapıldıktan sonra Herkes şu yaşta hafızlık yapacak diye bir şart yok, yok. Onun bir kıvamı var bugün, Bir ayarı var değil mi? Evet bugün her yaşta ülkemizde nadir olmakla beraber Örneklerini görebiliyoruz Hafızlık evet. yapan küçükler olabiliyor Büyüklerimiz evet. olabiliyor Ama en önemlisi hafızlık yapabilir Seviyeye getirebilmektir Hafızlık yapmak Hı. isteyen evet. adayı Evet. O seviyeye gelirse Allah'ın izniyle e, muvaffak olunur Ama bu bir şeyler yapsın Biraz ilerlesin bitirdikten sonra ağzını düzeltiriz, harflerini düzeltiriz. Bu yanlış. İstenilen seviyeye getiririz düşüncesi maalesef her zaman geçerli olmayabiliyor. Bence öncesinde yapmak lazım. Öncesinde o, değil mi hocam? Öncesi çok önemli. Tasih kuruftur. Evet. içtir. Evet. değil mi? On talimdir. Bunları Bunlar... kesinlikle öncesinde yapmak lazım. Siz 11 ay gibi bir sürede hafızlığı tamamladığınızı söylediniz ya Fevzi hocam. Günlük takriben kaç sayfa ezberliyordunuz? Ee, günlük tabi böyle Kur'an-ı Kerim 600 sayfa olduğuna göre bana hafızlığım ortalama 2 sayfa yapmışım yani. Bence 2 Bir de şu şey var, var. Ee, günler 2 gün, 2 bazen çift ders verdiğim ee. oluyordu. Tabi hafızlık literatürünü bilen <gülüyor> dinleyicilerimiz daha iyi anlayabilirler. Kur'an-ı Kerim'i ezberlerken hiç sıkıntı yaşamadım Allah'a şükürler olsun. Yani ortalama günde 2 sayfa yaptım. Şunu da söyleyeyim hafızlığım bitene kadar dersten kalmadım desem doğru. Yani dersimi veremediğim bir gün yok. Evet. Ama şöyle, bu bir senelik eğitim içerisinde, hafızlıkta üç kere dersten kaldım. Yani günün dersini veremedim. Hmm. Üç kere. Ama ertesi gün, ertesi gün telafi çift, ederek, çift ders vererek o açığı da kapatmış oldum. Hafızlığı kalmadan bitirmiş gibi olduk. Allah şükürler asın. Çok güzel. Ortalama zaten iki yılda hafızlık tamamlanabiliyor. Değil evet. mi? Türkiye ortalaması evet. böyle. Sizin on... Bizim Kur'an kursunun bir sistemi vardı o zamanlar hafızlık ve yüzüne iki senede bitmesi gerekiyordu hmm. yani idarecilerimiz hocalarımız hedefi buydu yönetimimizin hedefi buydu ve bunu büyük bir oranda da başarıyorlardı hocalarımız. Evet hafızlığı tamamladıktan sonra imatebe mi başladınız hocam nasıl yaptınız dışarıdan ben, mı girdiniz? Ben hafızlık için yani Kur'an Kerim okumak için yazıldığım Kur'an kursunda hafızlığı bitirdikten sonra çıkmadım hmm. iki sene Hafızlık yüzünü okuma bittikten sonra aynı Kur'an kursunda beş senede İslami ilimleri Arapça olarak... Medrese usulüyle evet, değil mi? Arapça Çok olarak güzel. eğitim veren bir medrese bölümü de vardı Kur'an kursumuzun. Hı. Beş senede orayı bitirdim. Beş sene zarfında Arapça bölümünü bitirdiğim zaman İmam Hatip diplomasını da cebime koymuştum. Hı. O da dışarıdan, ortayı ve liseyi dışarıdan bitirerek Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'ni dışarıdan bitirdim. Hı. Ve ikisi birlikte bitti. Çok güzel. Allah Ak hamdolsun. Akabinde ilahiyat var mı? İlahiyat, ön lisans iki yıllık bitirdikten sonra Sakarya ilahiyatın yine İlitam bölümünü Hı -hı. bu sene bitirdim Allah'a şükür. Oo, i̇lahiyat güzel. da bitti elhamdülillah. Gözünüz aydın olsun. Allah hocam. razı olsun. Hayırlı olsun diyelim. Allah razı olsun. Evet Kur'an Vadisi devam ediyor. Fevzi hocamızla birlikteyiz. Fevzi Yıldız hocamızı. Hocam ben size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Hafızlık hocanızın ismini. Ve hafızlıkta yaşadığınız hatıralarınızı sormak istiyorum. Nasıl bir e, hafızlık hayatınız oldu? Evet, kıymetli hocam özellikle öncelikle bir teşekkür ediyorum size. Rica ederim hocam. Bu kadar sohbetin içerisinde hem üzerimizde emeği olan, bize hafızlığı severek, sevdirerek yaptıran kıymetli hocam. Mehmet Özgül hocamı da hayırla isminden bahsetmiş olalım, onu da anmış olalım. Bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Allah Rica razı olsun. ederim hocam. Kıymetli Mehmet Özgül hocamız bizim Kur'an kursunda o zaman benim hafızlık hocamdı. Şu an kendisi sağlık afiyette yaşıyor. Edirne'de yine bir Kur'an kursunda aynı hizmetleri vermeye devam ediyor. Evet. Bizim sınıfımızdaki arkadaşlarımıza, hafızlık arkadaşlarıma hocam hafızlığı sevdirerek, onların gönüllerini kazanarak... Evet. ...kalplerine girerek... ...hafızlığı yaptırdı desek abartmış olmam. Bunlara örnek olacak... ...şöyle bir hatırayı paylaşmak istiyorum. Buyurun hocam. Kıymetli hocamız... ...ödüllendirerek... ...eğitimde başarıyı sağladı benim gözümde. Hmm. Öğrencilerine ödüllerle... ...bazen güzel sözlerle... ...bazen bir çikolatayla... ...bazen kursun dışarısına çıkarıp... ...bir alanda top oynatarak. Evet. Bu bizim için okuduğumuz Kur'an kursu çok büyük bir Kur'an kursuydu. İçerisinde evet. o dönemde bin, binin üzerinde öğrencimiz vardı. O büyük Kur'an kursundan kalabalığın içerisinden bir vesileyle dışarıya futbol oynamak için çıkmak bizim için o zaman öğrenciler için bir lütuftu. Çok büyük bir ödül yani. Büyük mi? bir ödüldü, büyük <gülüyor> bir nimetti. Evet. Hocam da bu ödülleri ara ara bize ikram ediyordu sağ olsun. Bir gün son dakika kararı gibi bir şey oldu. Hocam dedi ki sınıftaki arkadaşlarımıza, hepimize bugün dersini güzel okuyan, yarının da yarının dersinden de ham ve haslarını dinletenleri top oynamaya çıkaracağım dışarıya. <gülüyor> Kursun dışarısına çıkaracak. <gülüyor> evet. Çukurbos'tan Fatih'te, Çukurbos'tan. Yavuz Selim Camisi'nin hemen bitişiğindeki o büyük e, alan orası o zaman. Evet. Ben saate baktım. Hocamın ...o bahsettiği ödülle ödüllenmek için bir sayfa eksiğim var. Dersimi güzel okumuşum bugün. Yarının dersinden de hocamın bahsettiği ham ve has kısmının da birazını dinletmişim ama... ...bir tane ham sayfam var. Evet. Onu ezberlersem dışarıya çıkacak top oynayacakların içerisinde listeye ismimi yazdıracağım. Evet. Tabii o ezberleyemezsem çıkamayacağım. Saate baktım 10 dakikam var. Yani olur mu olmaz mı diye düşünecek kadar bir zaman bile yoktu. 10 dakikada bu işi bitirmeli. 10 dakikada bitirmem lazım. <gülüyor> Hiç e, düşünmeden hemen bitiririm dedim. He onu besmeleyi çektim. Kur'an'a tamamen konsantre oldum. 9 dakika sonra o ham sayfayı bitirdiniz. Bitirdim. Maşallah. Kalan 1 dakikada da hocama dinlettim. Maşallah. Maşallah. O listeye ismimi yazdırıp ertesi gün e, dışarıya çıkıp o Ödülü, ödülün tadına baktık yani. İlk hocaya Dışarı... girdin yani. Evet elhamdülillah <gülüyor> şükürler olsun. Onun için Evet. burada şöyle bir duygularımı, hislerimi paylaşmak istiyorum. Hafızlık yapan kardeşlerimize, hocalarımız ödüllendirme şıkkını daha çok tercih ederseler başarı daha fazla ortaya çıkacak diye düşünüyorum cezalandırmayla. Kalıcı etki de bırakacak. Evet, der, kalıcı etki bırakır. Cezalandırmak çok fazla bir başarı getirmiyor. Yıldırır Yani bir hocam? de bir de sevgisizlik ortaya çıkarıyor. nefrete evet. dönüşüyor. Evet. Bu böyle olmaması için ödüllendirmek, ödüllendirerek ders yaptırmak, ders evet. almak daha güzel bir yol gitmeyi. Zaten Kur'an <gülüyor> eğitiminde, öğretiminde, terbiyesinde yani eskiler çok anlatırdı ama hoş değil gerçekten. Ve o hatıralar, dayak yeme, falakalar filan. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Yani Belki eğitimde vardır yoktur tartışılır. O bizim işimiz değil şu an itibariyle de. Kur'an eğitiminde çok lüzumsuz geliyor. Yani ben de Kur'an evet. kursunda okuyan biri olarak söylüyorum bunu. 82-83 yıllarında Kur'an kursunda okumuştum. Tabii öğrendik. Elhamdülillah gene de Allah razı olsun diyoruz. Çünkü olsun. bir harf değil bir Kur'an öğretiyor sana. Harfin ötesinde bir şey öğretiyor. Geleceğine ışık tutan bir okuyuş hediye ediyor sana. Onlar çok güzel şeyler. Yani ben... Hamdolsun bugün namaz kıldırdığım zaman hafız mısınız hocam diyen çok arkadaşımız dostumuz oluyor. Aynen. Ben de onu o günlere borçluyum. Evet. Hakikaten onu ifade edeyim. Ama yani Kur'an eğitiminde dayağın değilsi bile olmaması gerekiyor. Anlattığınız örnekte çok güzel, isabetli bir örnek oldu hakikaten. Teşekkür ediyorum onun için. Ve bütün bu eğitimi veren dostlarımız, ağabeylerimiz, kardeşlerimiz de hakikaten bu dediğiniz ödüllendirmeye önem verirlerse, öncelik verirlerse hem sevdirirler hem Kur'an aşkı şevki daha çok artar değil mi hocam? Şimdi bir insanın hayatındaki en güzel meşguliyetlerden bir tanesi Kur'an'la olan münasebetlerimiz, evet. meşguliyetlerimiz. Evet. Kur'anlı geçen dakikalarımız, zamanlarımız. Evet. Bir şekilde Kur'an kursuna yazılmak, Kur'an kursunun nimetlerinden yararlanmak için hak kazanmış kardeşlerimiz bizim karşımıza bir şekilde geldikleri zaman Evet. Allah şükürler olsun ki Kur'an kursuna gelmiş. Kur'an'ın nimetlerinden, Kur'an'ın sofrasından nimetlenecek, nasiplenecek. Ona biz ne kadar bu güzellikten pay verebiliriz? Bunun yoluna bakılması lazım. Evet. Bir şekilde hafızlık eğitimi Allah'ın kontrolü ve garantisi altındadır Kur'an. Evet. Kıyamete kadar devam edecektir. Ama bu hafızlığı yapacak kişilerin bu hafızlığı severek mi yaptıkları sıkıntıyla yaptıkları bunlar hayatta derin izler bırakıyor evet. ben bugün bana sorulduğu zaman 35 senelik hayatında en güzel senen, senelerin hangileri diye sorulduğu zaman bana her böyle bir ortamdan tereddütsüz bir şekilde hafızlık, hafızlık için yani Kur'an kursuna kaydolduğum Evet. Yüzüne okuduğum ve hafızlık yaptığım o iki sene benim hayatımın en güzel en yıl. güzel yılı Çok Ama bir başka kardeşimizin o iki sene belki en sıkıntılı, almak istemediği bir zaman dilimi olabiliyor. Evet. Unutmamak lazım ki hayat bu Kur'an kursu hayatından sonra da yani o yıllardan sonra da hayat devam ediyor. Evet, evet. Yani oradan ayrılan insanlar yine hayırla yadetsinler, ortamlarını yadetsinler, kurslarını, o kurslara yardım edenleri hayırla yadetsinler üzerinde emeği olan hocalarını unutmasınlar. E, bunu e, elde etmenin yolu da orada okuyan kardeşlerimizin gönüllerini kazanmaktan geçiyor. Kesinlikle. Evet. Evet Fevzi hocam, sohbete devam edeceğiz. Kur'an dinlemeye de devam edeceğiz kısa bir aradan sonra inşallah. Hmm. Değerli Burç FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Kur'an vadisi devam edecek. Ya Kur'an madisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç efendi. Kur'an madisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç efendi. Değerli Burç efem dinleyicileri Kur'an Vadisi devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Fevzi Yıldız hocamız. Evet Fevzi hocam sizden bir aşırı şerif daha dinleyelim inşallah. Lokman suresi 31 ila 34. ayetleri okuyacaksınız değil mi hocam? Evet efendim. Buyurun hocam. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara fi al-bahri Alam tara anna al-fulka tajri fi al-bahri Fi zâlkal ayatlil külü sabadin Ve eza rşi قُل لِّدَعْوَ ٱللَّهِ خَلِّصِينَا لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىهُمْ إِلَى ٱلْبَذِّ فَمِنْهُمْ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ كفور. يَا أَيُّهَا اتقوا ربكم وخشوا يوما لا يجزي اتقوا ربكم وخشوا يوما لا يجزي والد وَلَا مَنُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِّي ya tün dünya وما في الأرحام وما تذري نفس ماذا تكسب غدا؟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 Allah razı olsun Fevzi Hocam. Allah cümlemizden razı olsun. Lokman suresi 31 ila 34. ayetleri okudunuz. Fevzi Hocam siz Samanyol Televizyonu'na yakın bir camide görevlisiniz. Dolayısıyla radyomuza da yakın bir camide görev yapıyorsunuz. Ferah Mahallesi'nde, Üsküdar Ferah Mahallesi'nde. Ferah Mahallesi yeni cami. Üsküdar'da bulunuyor tabii. Büyük Çamlıca Tepesi'nin de hemen eteklerinde yer alan bir camimiz. Güzel bir cami. Hocam hafızlık dönemini anlattınız. Liseyi dışarıdan bitirdiğinizi, İlahiyat fakültesinde bitirdiğinizi söylediniz. Şu an görev yaptığınız yeri de söylemiş olduk. Duyduk ki yurt dışı görevi söz konusuymuş. Değil mi hocam? Evet, Allah Celle Celalühu ülkemizde din hizmeti yapan bütün hocalarımızdan, imamlarımızdan, müezzinlerimizden, Diyanet mensubu bütün hocalarımızdan razı olsun. Diyanet İşleri Başkanlığımız evet. yurt içinde ülkemizin köylerinde, ilçelerinde, illerinde bu görevi camilerde, Kur'an kurslarında hocalarımızla yapıyor, Allah razı olsun. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımız yurt dışında yaşayan Avrupa ülkelerinde, diğer ülkelerde yaşayan kardeşlerimize de din hizmetini ulaştırmak için oraya ülkemizde sınavlar yaparak evet, hak edenleri, sınavı kazananları 5 yıllığına yurt dışında görevlendirme yapıyor. Evet. Biz de bu sınava nasip oldu girdik. Ülkemizde belli oldu. Nasip olursa Ferah Mahallesi Yeni Camii'ne mahallemizdeki vatandaşlarımıza, sevdiklerimize bir dönem veda ederek Belçika'dan 5 sene bilim hizmetleri yapacaksınız cami belli, mi, belli mi, mi Belçika'nın Şarlova ilinde. Hazreti Hatice Camisi. Nasıl olursa oradaki kardeşlerimize de hizmet etmek için böyle bir kapı açıldı. İnşallah. i̇nşallah burada severek yaptığımız aşkla şevkle yaptığımız bu görevi, İnşallah oradaki kardeşlerimize de yaparız. İnşallah hocam. Onlarla birlikte de güzel bir beş yıl geçiririz İnşallah. İnşallah hocam. Ben de muvaffakiyetler diliyorum size. Allah razı olsun. Hocam okuyuşlarınızda en çok beğendiğiniz kari tarihte. Tarihte. Evet. Ee, öncelikle tabii bunun en alt e, basamağına inmem lazım. Daha Kur'an-ı Kerim'i olan Allah tarafından sevki ilahi diye tabir ettiğim, evet. öyle inandığım, Daha ilkokul 3'e giderken ya da 4'e giderken İstanbul'da şu an e, din görevlisi olan, Kur'an kursu hocası olan Hamza Yıldız hocam var benim abim. Evet. Bağcılar Ebu Bekir Camii Kur'an kursunda, Kur'an kursu hocası. Allah razı olsun bütün Elimizden tutup, buralara getirip bizi okutan, emeği geçen. O'dur diyorsun. E, babamdan sonra üzerimde çok e, hakkı olan abim. Evet. İstanbul'da kendisi okurken bir ara bir tatile geldiği zaman bir kaset getirmişti. Kaset e, merhum Abdü Samet hocamızın kasetiydi. Evet, Allah razı olsun. ben e, o kaseti teyip'e takıp dinlediğim zaman o zaman e, müthiş bir ses. Yani böyle bir sesi ilk kez duymak ama Kur'an okuyor ama ben Kur'an bilmediğim için hangi kelimeleri söylüyor, neler söylüyor bilmiyorum. Ama muhteşem bir ses Ama diyorsun. onu dinlerken taklitler yapıyordum işte bu güzellikler bizim hayatımıza renk kattı, evet. huzur verdi Allah'a şükür. İlk dinlediğim ve iz bırakan, ben de ilk izi bırakan Allah rahmet eylesin, bütün dünyada iz bırakan Abdus Samet Allah rahmetiyle eylesin. muamele eylesin Amin Daha sonra tabii Kur'an kursunu da okurken e, yine İstanbul'da okumamızın verdiği e, bir güzellik, e, bir nimet. Evet. Değişik camilerden Fatih Camisi'ne yakındık. Oranın ezanlarını dinleyerek, of, Oranın hocalarını Yavuz Selim Camisi'nin görevlilerinin seslerini dinleyerek İstanbul'da güzel hocalarımızın seslerini dinleyerek yetiştik Allah hamdolsun. üzerimde emeği olan bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Ha zaten de. Göreve ilk başlamam Diyanet'te. Evet. İlk görevi Tekirdağ Şarköy'de aldım. Evet. Tekirdağ Şarköy Yeniköy'de imamlık yaptım 4 sene. Ee, orada da güzel bir e, 4 yıl geçirdikten sonra İstanbul Fera Mahallesi Yeni Camii'ne müezzin olarak geldim. Evet. Buraya gelirken bana sınavda sormuşlardı hocalarımız. İstanbul'u tercih etmenin sebebi ne? Birincisi burada okudum, evet. burada büyüdüm. Tekrar meftun oldum Meftun olduğum yere <gülüyor> gelmek istiyorum. İkincisi evet. de ikincisi de Kur'an sahasında ...kendisini çok sevdiğim, çok beğendiğim, ülkemizin hafızları üzerinde çok emeği olan, tanınmış hafızlar üzerinde çok emeği olan Fatih Çollak hocamızı... ...o komisyonda örnek verdim. Fatih Çollak hocamızdan okumaya geldim dedim. Evet. Allah hamdolsun geldim, o e, sınavda bu söylediğim sözü hiç unutmadım. Gelir gelmez hocamız o zaman Çamlıca Çinahanede 2007 yılında evet. dersleri orada yapıyordu. Konuştum, araştırdım, nasıl ulaşırım, nasıl giderim. Orada hocamızın asistanlarından bizim de mahallemizde oturan kıymetli Mansur Sağır hocamız dedi ki Hı. ben dedi hocama gidiyorum zaten dedi. Gel seni de götüreyim. Bir birlikte gidelim dedi. <gülüyor> evet. O hocamızın vesilesiyle de Fatih Çollak hocamızın rahile-i tedrisinden ders almaya başladım. Evet. Büyük bir beğeniyle gönül hoşnutluğuyla şu an hala daha e, hocama ders okumaya devam ediyorum. Ve Rabbimden Fatih Çollak hocama ve ülkemizde diğer Kur'an'a hizmet eden Çınar hocalarımıza, evet. büyük hocalarımıza evet. e, Yüce Mevla'dan sağlık, sıhhat, afiyet temenni ediyorum. Amin hocam. Ölmüş e, hocalarımıza, hakkın rahmetine tevdi ettiğimiz hocalarımıza da başta Abdurrahman Gülses hocamıza, evet. Gönenli Mehmet hocamıza, daha diğer hocalarımıza, İsmail Biçer hocamıza evet. Allah'tan gani gani rahmetler temenni ediyorum. Amin inşallah hocam. Çok güzel özetlediniz hocam sorumu. Sizin... Tabii bu güzel okuyuşun arkasında ya da bu güzel okuyuşun beraberinde e, ödülleriniz de var, değil mi? Dereceleriniz var. Evet. Tekirdağ'da. Evet. Marmara bölgesinde e, yapılan din görevlileri arasındaki Kur'an-ı Kerim güzel okuma, hafızlık ve ezan dallarında yapılan yarışmalarda e, bölgenin birinciliği. Maşallah. Allah hamse senalar olsun. Ve İstanbul'da da yapılan bir yarışmadan il dördüncülüğü. Ezanda mı? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim ben. güzel okuma Kur'an-ı Kerim güzel okuma ki o zaman o zaman da jüri e, kıymetli İsmail Biçer hocamız da merhum. Hmm. Allah, rahmet Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Tabi ödüller e, belki bir motivasyon oluyor ama evet. en büyük ödül inancım o ki en büyük ödül Kur'an'la içi olmak zaten en büyük Değil ödül. mi? Ondan ayrı yaşamamak. Yani. Ondan ayrı kalmamak. Evet. Allah Celle Celaluhu en büyük ödülü vermiş bizi Dine, hizmetle istidam ediyor. Evet, elhamdülillah. Dine hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Amin inşallah. Evet, değerli Burç Efendi dinleyicileri, Kur'an vadisi devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Fevzi Yıldız hocamız. Son kez bir aşı şerifle programımızı sona erdiriyoruz. Yasin suresinin son ayetlerini 77 ila 83. ayetlerini okuyacak Fevzi hocamız. Buyurun hocam. Engz bİllah bİn Şaytān ir Raǧim. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَاللَّهُ بَلَاَنَا نسيان خلق قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحيي Lütfi aşağıda. Ve o, her Ali. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا O ve kendi kendine yaratılanlar İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun fe ve Teşekkür ediyoruz Fevzi hocam. Allah razı olsun. Fevzi hocam, Yasin suresinin son ayetlerini 77 ila 83. ayetlerini okudular. Evet hocam, programımıza geldiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, yüreğinize, sesinize sağlık. Allah razı olsun. Bizde. Programımızda bize yer verdiğiniz için teşekkür ederiz. Yine bütün dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Evet hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Evet değerli Burçe efendim dinleyicileri bir Kur'an vadesinin daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim. Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti